Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sıraki müstakim. Sırat yol demektir. Cadde, ana yol demektir. Müstakim de dost doğru yol. Yani dünyadan cennete giden tek yol sıratı müstakim. Geçen hafta konumuz Sırat köprüsü idi. Sırat köprüsü altı cehennem. Orada yuvalanan bir cehennemizi Allah korsun böyle. İnsan dünyada da eğer bu müstakil onu bırakırsa Allah korusun, saparsa bundan yine geri cehennem olur nevzi Öyle bakalım inşallah dedir bu saati musakim bize melam buyuruyor. riyah yası en Rahim ey müminler ey müjimler ey müjimler bakalım vem tazir yeme vem tazir yeme bugün ayrıl bakalım kimler ey müjimler Ey mücrimler, mücrim. Yani Cürüm işleyen, suçlu, günahkarlar, isyan edenler. Bu ne zaman olacak? Mahşerde. Hesaplar görülünce. O zaman olacak Mevlam. Ey mücrimler, aran bakalım. Dünyada... Beraber yeşil mücrimine beraber. Kunu komşu, hatta kardeşler, hatta eşler bile, karı koca bile. Biri mümini mütekri olur, salih salih olur, yeri de günah olabilir böyle. Hatta mahşerde hesaplar görünce böyle olacak. Burada ayrılın bakalım. Yani birbirini artık hiç görmemek üzere. İşte en zor o an gelecek muhteremdir. Annesi bir tarafa, kızı bir tarafa. Kardeşim biri bir tarafa, yeri bir tarafa böyle. Eşlerin de biri bir tarafa, diğeri bir tarafa. Çünkü orada iki yol var mahşerden sonra. Cennet ve cehennem Allah korudur. am buyuruyor, Ferikun fil ve ferikun fissayir. Bir bölü cihanete gidecek, bir cihane cennete şey. Dünyada aynı dünyada yaşanmışlar, çataltı yemişler, aynı sofra oturmuşlar ama biri günahkar. Mesela kızın başı açık, annesi kapalı. Malum aksu oluyor, kız kapanıyor da annesi açık oluyor. Oğlun namaz kılıyor, babasın namaz kılıyor. Tabii karmaşık o dünyadayken. Bu ciket Mevlam ayrılın bakalım bugün. Yani ehl cennet, yennet frikasına ayrılın bakalım. Aloku okuduğu ehl-i cennet de cehennemlikle arasına. İşte o an çok çok zor geleceği insanlara muhtemelen efendim. Yani en seyidi yavrusunu ayrılıyor kişi arada. Nereye gidiyor? Cehenneme mi gidiyor Allah korusun böylece. Neden bu reçet? ya Adem. İyi e Adem oğulları ile ahdetmedin mi? İyi e Adem oğulları insanlar melekleri emretmedim mi? En la ta'budu'ş şeytan. Şeytana tapmayın siz. İtaat etmeyiniz ona. Onu bilgisiniz gitmeyiniz diye. İnne Ad Lekim adi O senin için apaçık düşmandır benim söylediğimde. Ki Rabbim buyuruyor şeytan bile düşmandır. adü adabıt düşmanı demektir. Mübin de gizli düşman da gidi düşman açık düşman açık düşmandır şeytan. Şeytan aslında çok iyiydi böyle şeytan insan değil melek değil cinlerden böyle adam babamız ilk insan olduğu gibi iblis de cinin ilkiydi ilk yaratıldığı cinlerden iblis adı. O zaman adı Azail'di. Azail idi adı. Yer üzünde, kübadi yer üzünde. Cinli olduğu için hareketi hızlı onların Kısa bir zamanda çabuk yere giderler. Uzayda yaşayabilirler. Havasız, denizde alabilirler. Biraz çabuk kızarlar yani. Öfkeleri fadır zihnenin şeytanların. Fakat bu iblis olan kişi, hazır olan kişi Allah çok kuluk etti Mevlamız ve Eccar'ı. hep Allah'a bad etti. Hatta büyük ulamalar Yeryüzünde onun diyorlar namaz kılınır kalmamıştır diyorlar yeryüzünde böyle. Her yerinde namaz kılmıştır. Adalarda, dağlarda, tepelerde böyle namaz kılmıştır. Sonra meleklere karıştı bu. Birinci gökyüzüne gitti. Orada kaldı, binlerce yıl kaldı. Meleklere açtı, ikinci semaya yükseldi. Yedi, yedi semadan sonra cennete girdi muhtemelenler. O meleklerin başı oldu cennete. Bakın cinni tabi. Ne farkı var? Melekler yemez içmezler melekler. O tabi yiyip işiyor kendisi. Melekler nefis yok demek nefis. Yani kin, kibir, ucub yok meleklerde. Nefis olmadığı için. Fakat iblis de aynı insanlar gibi cincilerde nefis vardır böyle. sonra Adem babamıza tabi secde etmediği için Adem babamıza. Ona bu imtihandır iblise bu. İmtihandır. Bütün melekler secde ettiği halde illa iblis eba vestek berhamelan gire. İlla iblis eba ibadet karşında vesteklere büyükten de kibirlendi. Ve lanetendi. Adem babamızın yüzünden yani ona göre lanetlendiği için, cehennetten kovulduğu için, tamamen helak olduğu için insanları düşman oldu böyle. Adem babamızı kandırdı muhtemelen cenneteyken böyle. Oradan çıkardı. Mevlam buyuruyor, ey Adem oğulları, Adem oğulları, elatları, kız erkek karışık fark etmiyor. Ben size bildirmedim Mevlam buyuruyor. Şeytansız açık düşmandır. Buna tapınmayınız. Ne kadar bir saplılık hareketi varsa, ne kadar bir günah işi varsa mutlaka altında şeytan vardır. Her günahın altında, her taşın altında mutlaka şeytan vardır. Eğitim akımı gibi isimize girip çıkabiliyor. Nasıl? Işıklar var mesela bazı laser ışınları gibi içimize girebiliyor ışınlar bizim böyle girebiliyorlar. Şeytan da böyle ateşten yani ısıdan yaratıldığı için içimize girebiliyor, kan damarında dolaşabiliyor, kalbe kadar girebiliyor böyle. Eğer bir insanın kalbi o anda gafleteyse kalbi gafleteyse, Allah unutmuşsa ise Oğlum ben şeytan o kişinin kalbine ve sesine verebiliyor, verebiliyor böyle. Verebiliyor. Onun başka işi yok. Her insanın bir şeytanı vardır. Her insanın. Her insan mıhtemelen. Sollar sahabeler, Ya senin şeytanın var mı? Senin de var mı şeytanın? Var. Ama benim şeytanım dedi, Müslüman oldu dedi böyle. Posta da bir çift kendine giramadı. İki arkadaş insan olarak böyle. İki arkadaş. Bunlar ikisi tabii iyi insanlar. İkisi bunlar iyi insanlar ikisi de. Tabii zamanla bunlar şeytanlar da birbirine arkadaş olmuş şeytanları da. Fakat bu iki arkadaş her neyse yoldan çıkmışlar, şeytanlara bunları yelmiş, almış şeytanlara bunları. Şeytanlar insanı kaldırabildi mi, altabildi mi, günaha, harama ve sabı bir inanca yünatebildi mi, o şeytan çok keyfini alın. Mağazam rahatlıyor böyle. İşi ver, rahatlıyor, keyifleniyor. Bir de sicil yükseliyor. İbris yanında. Bu arkadaşların biri ölünce bunun şeytanı İbris'e gidiyor. Bu adına durur okyanışta. Onun mekanı, iblisin orada mekanı. İbris'e gidiyor. tekme veriyor. İşte falan ben diye görebildim kişi öldü. Nasıl öldü? Şöyle yaptım, böyle yaptım, kandırdım, iması gitti. Oo, tamam. Bu bir derece yükseliyor bu. Bunu bu defa bir ne yapıyor? Bir Müslümana veriyor böyle. Bir Müslümana veriyor. Tabii deneyimle başardı, derece yükseldi, bir Müslümana veriyor. O Müslümana gidiyor, ama onu kandırmaya başaramıyor. Tehva, Allah'tan korkan kişi, Altan kafir olmayan kişi, her zaman Allah'ı zikreden, Allah yollayan kişi böyle, onu bir türlü kandıramıyor. Bir de eve girerken besmele ile, çıkarken besmele ile, yem saflıya oturuyor besmele ile, su içiyor besmele ile, yatıyor besmele ile, şeytan tabi aç kalıyor, uykusuz kalıyor muhtemelen böyle, bunun yüzünden. Ardından birkaç yıl geçmiş. Bu eski arkadaşı şeytanla birlikte de karşılaşıyorlar. Bir arkadaşı, tabii ensizlik, o şeytanın ensizi kalın. Sağlığı yerinde, keyfi yerinde. Çünkü tam istikliği böyle, rahat böyle. Bunun beni bükülmüş, zayıflamış, bitkin bir halde. Bu nasıl olur arkadaşı şeytan? Ne olur sana böyle diye bak. Sen böyle değildin. Aman aman su diyor. Benim bir çattım ki böyle diyor böyle. Yani besmele'si bir şey atmıyor diyor böyle. Şimdi bir insana su içerken besmele içti mi? Kalan sonra şeytan içtirmiyor mu tabi böyle? Kişi yemeye besmele başlayalı şeytan yiyemiyor mu böyle? Aç kalıyor şeytan. İşte demek ki insanın şeytana böyle zamanla zayıflıyor. Herkese azalıyor muhtemelen böyle ilk azuvaya bereşe. Bu da nasıl oluyor böyle? Tek bir aşamakla böyle. Melan bu yürüyor. Şeytana aldanmayı, adama aldanmayınız. Düşmanlarım ve enni'buduni. Ancak bana ibadet, edip, kulluk ediniz meden ibadetle. Haza sıratım müstakiyem. İşte budur satım müstakiyem. Demek ki şeytana aldanmama onun vesilesi evhamlarına dinlememe, Allah'ın ipine sarılma, kona sarılma, Peygamber'sine sarılma. İmam Rabban Hazretleri buyuruyor, Rabban Hazretleri ki, evluların başıdır zamanında, ücredi kendisi. Şöyle buyuruyor, içime ilham gelse diyor. Yani büyük evlullah kendisi. böyle idi. Ne işime ilham gelse diyor, ilham gelse dinleme onlara böyle diyor. İki, adil şahide danışırım diyor. Böyle. İki adil şahide danışırım, sonra amel ederim böyle diyor. Peki ne bu şahide diyorlar? Kur'an, Rüsün-Rüsullah diyor. Böyle böyle. Yani işime ilham geldi, işte doğuş geldi, şöyle iyi bir şey, işime girip yapayım, yapmam böyle diyor. Mutlaka diyor, Bakarım diye, Kur'an-ı uygun mu, değil mi? Ya, Sünnet'e uygun mu, değil mi? Nasıl ahmet diye böyle. İşte, sahte müstakil budur, bu. yapma bir iş Kur'an'da varsa, Sünnet'te varsa, bunu yapmak gerekmedir. Bunun dışında ne oluyor böyle? Bundan kayma oluyor. Bu, sahte müstakil müstakim İnsanın doğası bu. İnsanın doğası bu. Bir insan... Eğer sadece de doğru oldu. Olursa ne olur? Dünyada huzur bulur. Rahatlar. Böyle. Rahatlar dünyada. Huzuru bulur. Ve ölünce, ölümü onun için bir bayram olur. Ölümü bayram olur. Kurtuluş olur. kabir cenneten cennetten bahşiş olur. mahşerde hesabı kolay olur. Saatı kolay geçer. Ve bunun ilgili cennet ve zamanı da işimle olmayan yol bu sırat-ı mürşakın yolu. Hiç kimse pişman olmaz bu yolda efendi. Yani neye namaz kıldın kılmasaydın dev ki hiç demezdi efendi efendi. Ancak sırat-ı mürşakın meder kullanacağı görürsen keseyim o taraflar Zor mu zor. Peygamber'e şöyle buluyor Aleyhisselam Hazretleri Şebetli Hud Şebetli Hud Hud suresi beni koçalttı. Yani saçım arttı. Saçım arttı. Hud suresinde Kur'an-ı suresi Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de Tehbet Suresi'nde Yunus Hud suresi gelir. O surede bir ayet-i kerime var. O ayet-i kerimeye gelince Ey Allah'ın o kadar korktuğu bir anda saçı ağrımış birkaç tane gibi âmeleyip ağarmış böyle, bir âmeleyip ölecek böyle. Bir gün ne bu ya? Bu ne olacak bu ateşeirim? İsa Milârım, festekim kema ümirde, ben Fesle kıyım, kem ömürde. Fesle Habib Muhammed'im, müstakim oldu doğru, doğru Ne gibi? Kem ömürde emir olunduğun gibi. Emir olduğu gibi. Yani kafana göre, görüşüne göre bana göre yok. Bunun böyle kıyım buyuruyor? Peygamberimiz'in muhtarını. Bu da fesle kıyım, tekil, bir emirdir bu böyle. Müstakim ol. Çolabının festekîmü gelir. Buna tekil geliyor evveli. Bir önce emir Resulullah Aleyhisselam Aleyhisselam, aleyhisselam. Allah peygamber e buyuruyor. Yani peygamber bile görüşle girediyor. Merah'ın e. buyuruyor de festekîm kema ümürde. Emir olunduğu gibi dostluyum ol. Allah emeti gibi böyle. bir peygamber bile mesela Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Kavmine davet etti, davet etti. İnebaşı yerinde, Musul bölgesinde, mesela İnebaşı yerinde mesela orada dedim ben kabirde orada yine. ki artık onlar dinlemeyecekler. Azapta yerimize anlattı. Kızık gitti. Ama cezalandı. Ne cezası? Balın karnında kalmak. Veman tabe mi akı? Velam bir habim sen sen bile yani peygamber olduğun halde ancak emir olunduğu gibi dosturuldu on veman tabe mi akı? Bir de beraber tebbeden müminler de veman tabe mi akı? beraber kimler tebbeden müminler de gidi yerleri onları tebbedim onlara. Kınakar kişi olmazsa böyle. Vela tedgav. Vela tedgav. Sakın ağzındaki yapma. Aşma sınırı. Allah tevin azını sınırlar. Emine müminler <gülüyor> daire buna. Vela tedgav tuyan. Aztık etmeyiniz. Bu yolu aşmayınız. Demek ki peygamber de olsa işte bana göre şöyle göre, işim er doğuyor Allah ne bilirse, bunu yapmak gerekiyor böyle. Sünnetlerdir aslında Konuk Kerem'in yaşanması da uygulanması sünnetlerde. Bu hati kereme gelince Allah'ın ali selamıdır peygamberimiz korktu muhteremler. Acaba yanlış bir şey yapmayayım böyle bu yolu diye böyle. Ne buyuruyor? Beni kocaltı, saçımı arttı böyle. Korkuttu yani beni buyuruyor böyle. Demek ki sırat ve müstakim gerçekten kolay, uygulaması kolay değil. Ufak bir sapma nedir? Altı cehennem muhtemelidir. Sarkıcısı gibi böyle böyle. Bu işin ol oluyor bunun için? Fatiha suresinde her vakit, her rekatta bu okunur. Fatiha suresinde bir ayet kelime var. Bu okuluyorlar. Nedir bu? Bismillahirrahmanirrahim. İhdi nas sıratal müstakîm. Haydi orada bak. İdine böyle. Günde 5 rekat namaz vardır. Farz sünnet vacip beraber. Böyle. 40 rekat namaz dediler. Namazla mümin ne yapıyor? 40 defa Günde Fatih okuyor, namazda bu. Namazda böyle. Bak namaza diyorum böyle. Namazdaki sehablar farklı oluyor. Bir insan namazın dışında Fatih okursa veya Kur'an'dan başka yer okursa herhalde 10 sehab oluyor böyle. Namazda 100 sehab veriyor. 10 katı fazla namaza Veriliyor böyle. Demek ki namaz kadar mümin ne yapıyor, Müslüman kişi ne yapıyor? Günde kırk rekat kılıyor, her rekatta Fatih okumuyor böyle. Her rekatta, hatta. Kuran-ı Kerim, 6.200 ayet-i kerime var Kuran-ı Kerim'de, bir de ayet kerime bakmalı. Yani Kuran-ı Kerim'de e, o kadar sürüler var, ayet kerimeler var, e ben bak, bunu şu okuyayım, yok. Hanecvi'de yani Fatih okumak vacip, peki cahil değil. Diğer üç müseddir ise farzdır böyle. Üç müsedde, Şafide, Malik Hambele de Fatih okumak namaza farz modeli, farz böyle. Yani farz okunmasa namaz olmuyor, olmuyor böylece. Bak neden değil mi? Düşüne bunu Neden böyle böyle? Fatih şart. Ondan sonra İslami, sur da namus okumak okumakta vaciptir ama isteyip okuyabilir, neyse okuyabilir böyle. Ayet-i okur, Amel-i okur, elindeki okunun mesela dil okuyabilir böyle. O serbest böyle. Yani konu her okuyabilir. Ama Fatih okumak Alefe'de vacif, mecbur, zorunlu, tek caizliğin birbirine işte birbirine farzdır böyle. Farz aynen böyle. Hatta Şafi mesleğinde imamı uyan bir cemaat bile okuması gibi Fatih'e farz olduğu için. Midir. Yani imam okuması yetmiyor Şafi'de. Hanefi yetiyor böyle. Evet. Burada dua dışında bu. bu İh dinna, ih İd hidayet eyle, na bize. İyi dini olsa bana olurdu. İyi dini bana hidayet olur bana olur böyle. Kişi kendisine böyle. Fakat burada. Allah'ın bize bir lütuf, var. Celle-i Celle-i Meclis'in rahmeti bize Her namazda ne yapıyor? Namaz okurken bunu? İhdina bize diyor. Bize. Yani kendi böyle. Bütün namaz kılın adına. Herkes bunu söylüyor. Derimle. Demek ki bir insan beş vakit namazını düzenli kılarsa, ilası kılarsa, doğru dürüst kılarsa ne oluyor? Bu doğaya... Ortak oluyorktu. Anılım şirket böyle. Yani küresel, küresel, küreyi kaplayan, dünyayı kaplayan bir anılım şirket böyle. Bütün Müslüman var böyle. Meyti bu Kabe Muazzama'da, Belimur'da, e Kudüs'te, artık dünya her tarafında, dağda, bayırda, hastanede, evinde, çayırda, bayırda. Kim namaz kılıyorsa... Kutub-u Arsanla böyle huzur eden bunal dahil, 40'ta bunal dahil, bütün evliler bunal dahil her namaz kılan bunu okuyor böyle. İyi dinah bize diyor böyle. Bizalet böyle. Eran Demek ki biz bu ortaklığa müşterek bir dahil ortaklık. Namaz kılanlar böyle böyle. Yani namaz kılmayanların bundan yoksun kalmaları yeter onlara o teyanda. Mahşerde böyle. Yeter maaşlarımda böyle. Yani bakacak ki maaşlarda yalnız kendisi değil böyle böyle. Ortaklı olarak böyle. İdina bizlere neyi? Esra'ta müstakime. Esra'ta yolu böyle. Hangi yol? El-i müstakim, müstakim kadar böyle. Allah'ın ve çizdiği yol böyle. Kur'an yolu, sünnet yolu böyle. Cennete varan yol böyle. Hiç böyle sabutmadan bitme bu şekilde böyle. Sıra-ı tâllî Bundan bedel deniyor buna. Sıra-ı tâllî kendilerine inam ettiğin kişilerin yolları. Sıra-ı Bir de bunun bir örneği gerekiyor şimdi. Örneği yani böyle. Yani kimlerin yolu bu? Allah'ın nimetine kavuşanların yolu bunlar. Böyle. Kimler bunlar? Bunu biraz sonra okuyacağım ayet-i kerimle inşallah. Kuran-ı Kerim'i Kuran açıklar. İşte Fatih-i Şerif'te buraya gelince buraya çok dikkat gerekiyor burada. Böyle. Öncedir önce abudu diyoruz önce diyoruz. İyyâken na'budu. Üç ayet kelime başta geliyor. Tabii Fatih'e girmeyeceğim bu konuya. Üç ayet-i de önce alemler Rabbi Allah hamd başlıyor ve malik-i din geliyor. Sonra kullu abiye burada iman kemal buluyor. Burada. İmanı kemal buluyor. İyyâken na'budu. yalnız sana kulluk ederim. Öyle bir makam ki makam yani Fena filah makam Fena filah böyle. Yani kul artık her şeyin geçi yok yani Ki Allah Rabbül alemi bakıyor. Rabbül alemi Allah. Her alemi yaratan, dünyanın da, ahiretin de, göklerin de, berzahal-i ruh alemin de, kabir hayatının da kim böyle, sıhhat köprüsünün böyle, hepsi Rabbim Mevlam böyle. İşte neylese gitsin? O molekül geçiyor burada kadar. Kimela bu diyor? Feal lima yurid. Feal lima yurid. Bunu söyleseniz acaba. Fean. Mübarek erişti be. Allah dilediğini yapar. Başka kim yapar o kadar. Dünyanın Sübükcünün başkanı derin yapabilir mi? Ha Ya, çoluk hastalanır onu çare bulamaktır. Sözü her yere geçmemektedir. Hele mezarda hiç yere geçmez. Yani bir insan dünyanın süper gücünün da olsa, oradan da olsa eşi, akraba, ana babası mesela mezarda oraya karışamıyor. Mevlam dili değil. Her alem, tabi seyberce işte Kıhre-i Genç ne iyi namazda? İyyâken na'abudu. Yani namazlarımız Niyazi'de ki gafletekişi namaza mıdır? Yani namazın değerini bilemiyor muhtemelen mi? Bunu böyle, kapıdır ama şey yapıyorlar. Yani kıl vermek yeterli değil de böyle. Hatta fıkıh hürmet yeterli değil mi? Ruhsal hali böyle. Namaz, bütün bedeni kaplayan kalbi, gönlüyle iletekle kalpten ibadet namazıdır. zekat da farzdır. Ama bir insan gafil olarak zekat verebilir. bile iş yapmaz böyle. Çayını içerken, yemeğini yerken, yolda giderken böyle arasında niyete fakire verir zekâtın niyeti. Böyle, böyle. Ama namaz öyle namaz vardır. Bak. Namazın özel şartları var ya böyle öyle böyle. Abdest namazda durulmuyor yüzbaşı temiz olacak vakit gireceği şunda bunda olacak, kürde yönelecek namaza konuşmayacak sağlığa bakılmayacak içmeyecek kaşırmayacak tepedenmeyecek namazlar huzur ilahi der ilahi der gale namazı efendisi ne yapın şu namazda iy dinis sıratal <gülüyor> Allah'a Allah'ım yavruy namazda günde 40 defa bir dua yapılıyor böyle. Yalnız o değil ama böyle bak. İktina bize. Kim diyor bunu? Bütün namaz kılanlar artık. milyarca insan. İçinde yani de aşıkları var, sadıklar var, şehitler, şüphedeler var, zaman olmuşlar, evli yollah içerisinde var. Böyle böyle. Sırat-ı müstakim Orta yolda deniyor bu taraftanlar. İfrat tefritten kaçınma. İfrat tefrit. İfrat aşırılık, ilerilik böyle. Tefriti tembellik. İkisinin arasında, ifrati arasında bu da sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim böyle. Mesela bir örnek verelim buhul deniyor, yani cimrilik. Bir insan gereken yeri harcamayı yapamıyorsa, gereken yerine veremiyorsa, buna deniyor, behil. Yani cimri deniyor böyle. Bu nedir? Tefrit deniyor oraya. Öbürü de istavşı böyle. Helekişen yapıyor anam ne parayı böyle. Neyse olsun böyle harç, savuru saçıyor. Bu da nedir? İfrat bu derin ikiştek bunları yoldan sapma bunlar. böyle. Ortası gerekiyor böyle. Yerinde harcama gerekiyor, boşta harcama gerekiyor. Harcama gerekiyor. Şimdi zaten Mısrak'ın bir yanı mevzûb aleyhimdir. Diğeri da öyle dalindir. Diyoruz ya faydan sonunda ama aldım gazaba onu eyleme beni. Öyle dalin diyorum mağdub aleyhim gazabı oryanlar orayanlar, gazabı orayanlar batan koyanlar, helak olanlar böyle. <gülüyor> Dep hemdeş hastalanlar, yer kalanlar, memleketleri batanlar, suda, suyla garak olanlar dünyada bir azap çekenler bunlar böyle, gazabı oryanlar böyle Yani aşırı günah günahı dalanlar, eğer günahlar çoğalır, topluma yayılır, toplumsa yer alırsa, o zaman gazap gelir muhterine. Allah korusun Bir de kişi haram işlemiyor. Günah yapıştığını, çirkin malını çalıp çırpmıyor, bir şey yapmıyor. Ama inanç yönden sapıtıyor. Bana dene verildi halim. Dalalet bana böyle. İnanç yönden sapıtma. Yani var da sabık böyle. Sabık görüşler böyle. İdeolojiler böyle. Ateşlikler, şunlar, bundan. İslam içinde, İslam içinde bunlar her dönemde vardır bunlar. Ve devam eder bunlar böyle. Kalka din adına, işte bazı bir ünvanında olabilir, şu olabilir böyle, belirli kanallarda, yok kanalda İslam parçasıdır kanallarda aslında böyle. Onlar bunları şeşerler. Ne yaparlar bunlar böyle? Kanallarda din adına, yine adamı gibi Akademisyen gibi böyle o ünvandan sığınarak ama amaçla dini yıkmak, yani böyle. Yani kendileri İslam yaşamazlar. Heşliği, yani. kızı açık saçıktır, kendi namaz da kılmaz kendisi böyle. Ama oraya geçer, her şeye cevap verir ama kafadan cevap verir, yani. sapıklık böyle. İşte karnaz da bunu inkar eder, şunu inkar eder, inkar eder, şu yok, bu yok, Kur'an da bu yok, bunu da yok, der, böylece Bunlar saplık muhtar Allah korusun böyle bir şey. İşte çok dikkat etmeye gerekiyor. Bir insan günahlılarla dalarsan mağlubu aleyhime giriyor. Allah'ın gazabına giriyor. Ben. Günah girmiyor. Bakın inancı sapık olursa böyle o daliline dağlayı giriyor. Dalilat da Allah korusun korusunan bir şey. Şimdi Allah'ın nimetine giren kullar Sıhhat-ı Elhamd aleyhim ve gele, gelelim. Kimler bunlar? Yani saat ı Müsak'ım'dan dostluğa gidenler. Allah'ın nimetine kargı. Kimler bunlar? Hadis-i Şevban. Radansiyyatları. Şevban, sahabeden muhtemelenler. Radansiyyatları. Bu köleydi. Hegem Aleyhisselam adetleri eline para geçince ayasam adetleri küre sat alırdı. Bir zaman yanda bulundurur. Onu azat ederdi. Azat ederdi. Hiç bırakmıyordu. Pek böyle. Şimdi İslam'da köle azadı. Çok büyük sahtır böyle. Köle azadı böyle. Ev öndesi dilerse Allah razı neşir köle azat eder böyle. O da kendi cehenden kurtarmış oluyor aslında böyle. Onun bedeniyle böyle. Peygamber Hristal adetleri bu Sehaban'ı da aldı. tabi de yanında kaldı. Daha da meşritte, suhabette, şeylerindeyken hadi Sehaban çok ileri maneviyatta hızlı. Peygamber bunu görünce dedi, şağırdı. Dedi ki, ya Sehaban nerede? Artık sen hürsün, azas ettim seni. Serbestsin böyle. Kölem değilsin beni artık böyle. İstede gidebilirsin böyle şey. Şimdi kölelerin o zaman bir kısmı doğuştan köle. Hanet-i köleleşmişler, kral doğmuş bir kısımda böyle. Onların bir kısmı da çalınma. İnsan tacileri vardı o zamanlar, da. Köle tacirleri vardı özel böyle. Bunlara böyle bir Genç çocukları, genç hanımları bunlar kaçırırlardı. Ötürü bunları başka yerde satarlardı. Köyler satardı bunları. Onun için köyler içerisinde çok bilinçli köyler de var. akıllık iyi köyler de var işlerinde, Köyleşmişler bunlar böyle. Peygamberimiz bunu öyle buyurdu, Bu da böyle olmuyor bu şekilde böyle. Gençliğinden kaçırılmış, satılmış, elde ederken tekrarını geçmiş şekilde. Burada aslında ondan böyle. Siyaban, ben size Allah'ın için adalet ettim. Hüritsin, serbestsin. Gidebilirsin memleketine eline. Anne var, gidebilirsin böylece. Bir anda bir sevindi. Yani köleden bir kurtulma Hürriyet. Özgür olmak böyle. hür olmak. olmak böyle. Her kölenin hayali bu. Bir an sevindi. Sonra mevcut tabii annesi var, babası var, kardeşleri var, şunlar, bunlar var. Onlara kavuşma, vatanın meleklerine kavuşma hoş güzel geldi ama şöyle bir bahta ki oraya gitmeyi bir kalbine geçir gibi oldu ama peygamberden resulattan ayrılacak. Batık işe peygam ayrı yaşayamayacak ama. içinde peygamber aşkı sevgisi işine baktı. Bunu üstün galip geldi. Ya Resulallah! Allah. Anne babam sana feda olsun böyle. Canım sana feda olsaydı böyle, Ben yenisin yanında kalacağım burada. Medine kalacağım burada böyle. Burada ayrılmayacağım burada buyurdu, böyle. Bir gün sabah namazında sabah gene tabii mescitte. Deyil ale sabah namazı sabah namazından sonra Fransız cemaat dönerdi böyle. Hesabına bakardı hepsine böyle bir makardı böyle hiç i̇şte değerli olan var mı, hastalan olan var mı? Bir ana baba şeffatın daha kuvvetli olarak eserine bakardı. Gözü Selban'a takıldı. Baktı, Selban bir gün pek dikkatini görmemiş, gözü sararmış, gözü çukurlaşmış. bitkin bir halde böyle? Sanki hastalamış, hasta çekmiş, bir derdi ve elemi var gibi o şekilde gördü. Sordu. "Saban, seni ben pek iyi görmedim. Hastam oldun, ne oldu? Bak ne hale gelmişim." Ağladı. Dedi ki "Yar Siral'la akşam dedi, yar Siral'ın burada kıldım, eve gittim. Yatama oturdum, okuyacak okuyorum, yatacağım aklıma geldi. Yatağıma yattığım gibi gün gelecek, mezarıma gireceğim. Öleceğim. Üzerime tabak örtülecek. Örümden korkmayacağım Allah Ama senden mahrum kalacağım Resulallah. Arkanda namaz kılamayacağım. Meşreye gelemeyeceğim. Sohbetten mahrum kalacağım Resulallah. E, senden ayrı duramıyorum dedi. benim. Duramıyorum. Dedi. Yaz gidip eve gidiyorum. Saba zor bekliyorum ki sabı olsa da Resul'a yine görsem müteahidler. Nebi Aleyhisselam'ın dedikleri şimdi önü mesela insan böylece benzi sağ döner diye böylece müteahidler. Denerlerdi. Gelenler, gelenler önce oturup kitapları bir canlı meşrep o tane olur böyle. Yani Peygamber'in daha görmesi şerhası böyle böyle. Yani bu sağ ber moda böyle. Sağ ber beş hale böyle. Biliği görmedik muhtemelen. Ya da göremiyoruz mesela böyle. Onlar o kadar gördükleri halde ama doyamıyorlar muhtemelen. Doyamıyorlar böylece. Sahabeler için Resulullah ile beraber olmak yeter onlara. Muhtemelen. Yani aç kalmaya razı, işkenceye razı böyle, her türlü eleme, kedere, hastalığa razı öyle. Savaşlar, çöller onlara... Bunlar hiç geldi bunlara böyle. Resulullah öldan sonra yanlarında onunla beraber hiç cennet var. Böyle böyle. Hatta Uhud harbinde Tab Uhud harbinde bir orada bir mağlubiyet oldu oraya böyle. Okçuların hatasından dolayı 70 şehit verdik. O zaman Medine küçük harbinde. Bu as böylece Haber gitti Medine'ye, Uhud'dan, yani bir bozgul olmuş. İşte, çok şehit var diye, tabi sayı bilmiyor gene haberde. Koştular bütün herkes Medine'de, çocuklar, kadınlar koştular böyle Uhud'a doğru böylece. Acaba ne oldu belki yakınlar böyle? İşte bir kadın giderken Uhud'a doğru, tabi dönenler var bu sefer savaş dönemler var. Gönül soruyor, babam ne oldu? Baba şehit oldu. Oğlu şehit olmuş, kardeş şehit olmuştur hemen. şehit olmuş. Bir kadın dört şehit ve şehit. Babası, oğlu, Koruz ve böyle. Kadın, ona su, buna soğudu İşte kimi kardeş şehit olduğunu görmüş tabi. Kim babası şehit olduğunu görmüş tabi. Bu savaş karmaşık tabii işte böyle. Kadarda çıllır gülür kadın böyle. Kadın ya, kadarda çıllır böyle. Kadardı, Babası gitti, oğlu korusun, hepsi gitti bu şekilde. Hayatını ne bu şekilde böylece? Yine ama hızlı koşarak geliyor, bu tarafa doğru böyle. Karşısından devrelerse peygamber gördüm. Diyor. Peygamber karşısından. Görünce, sen sağ mısın yarın Şiloğlu'na? Sağ sahabeler böyle muhtemelen. Böyle. görünce böyle bak, Düşünün ki bir kadın, korusu ölmüş yani. Oğlu ölmüş, babası ölmüş, kardeşi ölmüş. Artık dayanılmaz bir acı içerisindeki yoluyla geliyor. Resulullah gördüğü anda hiç unutuyor. İşte sahabeler, hicret, gölç, savaşlar. Olman savaşta da kolay değil, kılıçta. Yani iş işe böyle, iş işe böyle. O birisi arkadan giri, kolunu koparıyor, yok ensesine vuruyor, ok saplanıyor, şunlar bunlar oluyor, yara içerisinde, yara ber içerisinde. Hastane yok ki böyle, işte Halak'ta olduğu gibi, hastane yani yok İlaç yok bunlar, bunlar böylece. Tabii merhemler, şundan bundan bu şekilde. Elini sar, onu sar, onun berenle deken böylece. onlar geçmeden ikimiz savaş oluyor belice, ama geri kalamıyorlar. Yusluğa gidiyor mu? Yusluğa ben oturuyorumlar, onlara bu şekilde. Şimdi Sabah dedi ki, yarısı Allah biraz yastığımızını beraber burada kıldım, eve gittim, oturum yatağıma yatacağım, oku, oku, okuyorum, Aklıma geldi ki ölüm beni arayacak buradan yarısı Allah ölüm. Evne korkmuyor bale, kabirden hiç şey korkmuyor böyle. Ama Resulullah'tan marum kalacaktır bale. Biz de bunu anlamıyorsak bale. Ya yani Resul'dan o aşkı'nın muhabbetin tatmadan böyle. o malimi atmış bir yaşamadan. Yani bir insan bir evlilerin yanında bile olsun malimi her alır. Evlilerin yanında bile böyle. Bizim Peygamber Resulullah Resulü, kâtemiyle bir a bale. Onun yanında olan kişi aldığı mali bir haz, ruhsal, cek, feyz böyle. O atmosfer böyle. Bunu soluyor mirtanları böyle. Sonra da diyor düşündüm ya Resulallah e mezarda geçici ebili değil, mahşeler var, sonra cennet cennet de var böylece. Şey. Ama düşündüm ya Resulallah, ben cennete gitsem bile adi bir insanım kendi ölü götabele cennette aşay makamdan çıkabilirim ama sen resulullah makamı hürde cennete makam mahmut cennet makamı, makamı resulullah böyle böyle orada seni göremem cennette o kişinin e, senden mahrum kalınca artık hayattan benziyarak resulullah böyle yani dünyadan geçtim artık bu şekilde böyle diye o hamsede geçmiyor bunun üzerine hep sahabeler alışıyorlar. Yine en bir de orada aynı şeyi söyledi. O da, Ya Resulallah artık böyle devamlı bir dünyayı göremeyince Cebrail Aleyhisselam geldi. Rabbim ayet-i kerime gönderdi. Ayet-i kerimelerin sebebi nüzüllerle sebebi nüzül, nüzü iniş sebebi vardır. Çoğunu böyle ki oradan bu anlaşılır gerçi anlamı anlaşılır. Uygulaması buradan yapılır. Nisa 69 ayet-i kerime Belan buyurdu, sevgili Allah. Ve men yutu illahe ve resule. Ve, ve resule. Kim Allah'a itaat ederse gelir, itaat, Allah emirlerine. Tam tamlarına. Emirler iki çeşit emir vardır. İfail, la tefail derler buna. Yap yapma. Allah'ın farslılarına İffar bunda yap emirlere böyle. Namazını kıl, şunu şunu yap böyle. Mesela şunu şunu yapma böylece. Bir insan bunları tam yaparsa ve Allah'ın rüştünü itaat ederse kişi peygamberimize, emirlerine itaat ederse, şöyle ki bunlar enamlar, emirler, nebiyyin. Bunlar Allah'ın inam ettiği kula bunlar böyle. Meallezine. Mea Me'iyyet, beraberlik anlayabildi böyle. Enem Allah aleyhim, Allah'ın nimetine erenler, mağlubiyatı erenlerle beraber ki, kim onlar minen nebiyyin, peygamberler. Ve s-sıddıkın. Ve şüredâ ve s beraberler bunlar. Me'lam diyor orada. O kadar şeyin konuda sahabeler, o anında muhteremler, o kadar şeyin sahabeler o anda. Yaşlı gözlere, yaşlara durdu, onun senin kalıbını belirleyen. <gülüyor> Kim diye Allah ita aderse, Peygamber ita kendi Peygamber sıdık olmasay bile, onlara haber olacaklar bunlar. onların manevi dereceleri başka, makanları başka, ama gerek berza aleminde, kabir aleminde görüşecekler bunlar. Başka da bunlar görüşecekler, cennette beraber olacaklar. Ya, peygamberi peygamberliği ikine var diye böylece onların sohbetlerinde bulacak bunlara Kim bunlar? Biri minenin peygamberler. İnsan en büyükleri bunlar diye Az önce dedim biri biri de peygamber öyle Hazreti hasiyaban gibi. Yani sen yaşayamıyorsun zaten böylece. Peygamberimiz Ali Sami vefat ettiği anda anda bu en sağ kurba başlaymış böyle. Medine'nin dışında hurma başsısındaymış. Yani hurmalarını tımar böyle. İşte bu diye bakıyormuş hurmalarına. Ağaçlarını böyle. Oğlu da gidiyor koşarak ağlayarak. Baba baba. Resul, vefat Resulullah, vefat edir Resulullah, haberim var mı? Duyunca muhteremler kendine geçiyor böyle. Diyen bir kararıyor, bir diye kararıyor böyle. Ya, vefat edir Resulullah. Evet baba diyor. Şu ağlıyor, yüzü şey okur Allah'ım diyor. Madem gözlerim Resulullah görmeyecek, al benim gözlerimi diye görmeyeyim muhteremler. Bu ağzı kabuluyor, gözü kapına noterler. Kapında. Vallahi Resulullah'ım ya bu gözlerim diğerini görmesine yoktur amele bele. Rabbim bize o aşkını tatırsa bize eresin o da bele Peygamber aşkı sevgisi böyle hayatlar. Başka şey peygamber sevgisi böylece. Peki bunun ne farkı var acaba? Hanımlar. Birik gönülde peygamber sevgisi olursa Buna dört grup geliyor bu böyle. Nebi Peygamberler, Sıdıklar, Şehitler, Sareller böyle. Bir insan bu dört gruptaki kişilerden severse bunları. İşte ne bazıları ismen tanır tabii ki bunları, bunları, hayatta olsun ölmüş olsun bunları, onlara gerçek anlamda kul gönlere sevebilirse, onların gönlündeki o iman nuru, bunların göneğe o zaman tecelli ediyor yansıyor mu? tamam da. Gönlere ver. Gönülde gerçek bir sevgi varsa peygamber karşı sahabeye karşı şüheda'ya karşı için gerçek sevgi varsa onu seviyorsa ve onun izinde yola gidiyorsa yani "Seviyorum" diyor ama o laf da kalıyorsa bir şey son da haberice gerçek anlamda ise onların gönldeki o hal malefhi husan zeftir feyizler de güne yansıyor oturuyor yani böyle. Ölüm halinde onlara bu malum oluyor onlara derler böyle. Buna malum veya yani böyle. Ölüm halinde onlar buna yana geliyorlar yani böyle. Yani ölüm haline giriyorlar yani her böyle. Mesela kişi Resulullah'ı çok seviyor. Vahut da sahabeden mesela bazılarını ta hepsini severdi. Kişi bazılarını böyle ismi çok geçtiği için, hayatını bilinir için biraz belki de insan bazıları biraz daha fazla farklı bir sevebilir. Biraz da ruhsal grup diyor bunlara. Yani kan grubu bir de ruhsal grup vardır böyle. Kişi kendi ruhsal grubuna uygun olan bazı sahabelerini kişi daha fazla severse ölüm yaklaştı, ölüm anında ona bu olur. O sahabeye, o peygambere, o evliyaya. Malum olur, onur hayatta her seferinde gelir, filmizde gelir o ruh gelir onun yanına giriyorlar böyle. girince yardım ederler tereddür, mahşerde yardım ederler, Sıra yardım ederler ve cennette daha fazla ilgilenme olur i̇lgilenme yani tereddür, cennete böyle. Yani meleğim sunup girdiğim, rahat edip Uyharş şunlar, uylaik refika, ne güzel refik bunlar arkadaş bunlar, refik refakatir, refakatci ne refakatci, ona göre refik yani böyle, ne güzel refikler arkadaşlar bunlar böyle, onlar beraber olmak böyle, yok, demek böyle, Demek ki bir insan gönülden severse bunları severse, onların da izinden giderse, onun yoluna giderse, ne güzel arkadaşlar. Allah günümürlü. Ulaiki refika, ne bileyim arkadaşlar bunları melahmından böyle. Hele cennette artık böyle, cennette iş yok, güç yok, çalışmak yok, çabalmak yok çabalmak gibi bir şey yok bu tarzda böyle. Bu hadis cevabında anısederide Peygamber ayeteyken hep yanında durdu bu tarzda, ayrılmadı onlar. Ağaç kaldı, suz kaldı ama peygami ayırmalıysam zannederim. Peygamber Efendimiz vefat sonra medyenede duramayan sahabede biri de bu oldu böyleler. Medyenede duramama böyle böyle. önce kulusu olduğu için daha yakındaydı Peygamber'e. Yakınundaydı. Sürekli böyle onunla beraberdi. Sohbeti yanındaydı. İşini görürdü Ali Samadettin'in. Daha yakın olduğu için Peygamber vefatına haber dünyasında karardı mutlaka haberle. Yani karardı. O zaman ne yaptı? Ne yaptılar bunlar? Cihata gitti haber şehit olmak için mutlaka. Şam tarafına gitti ve Homs'ta vefat etti Homs'ta. Türkiye'de or Homs'ta mutlaka. Türkiye'den giderken Halep, Hamas, Homs gidiyor haberle. Sonra Şam gelir o güzel kat'a. Halbuki Hazretleri eder dolay böyle çok sabır kumustu var orada var hem de. Allah Allah kurtarış inşallah zadı enden inşallah müteber böyle. Demek ki bir insan itaat edecek. Allah geliş hali. Allah böyle diyor deyince hemen kabul doktar hemen. Gerçi getir ki söyleyen kişi bilerek söylüyorsun böyle. Dünyalı insan söylersen böylece. Allah böyle emir dedim böylece bu katmış. Örnek verelim mesela biraz konusunda. O altıma megere biraz konusunda. Veren ne görüyor erkek iki katı. Misli halı üniversiteyim. Belir zekeri erkeğe misli halı üniversiteyim. İki kadının hisseşi, yani iki katı. Erkek mesela yüz alıyorsa öyle kadın elli alacak böylece. Bu nedir? Allah'ın emri. Kur'an-ı Kerim'de açıkçası ben bunu. Yani bir teybil kabul etmeyen, bir karşı olmayan kesin emir. Şimdi kimi ne yapıyor? Yani görünüşte, düş görünümü de böyle, işte namazda oluyor böyle, Müslüman oluyor. Ama iş paraya gelince, iş menfaatıya gelince ne yapıp, iç gelince ee, bana kanun bu hakkı veriyor. Kanun sanat da bu hakkı veriyor. Artık hiçbir bu kanun. Kabirde geçmiş ki bu kanun muhtemelenler. Yunanistan'da geçiyor bu kanunlar böyle. Türk kanunu, Türk koduduğunu geçiyor böyle. Kabirde geçmiyor ki bu böyle? Yani bunun gibi mesela faiz haram. Efendim işte kredi alayım ben diyor, faiz almayayım diyor. <gülüyor> İsmin değişmiyor muhtemelen mesela Rakı demedi, ona başka isim ver. ismi değil, isim isim versen böyle. Niteki her dilde bu isim fark ediyor. Ben, Bunun için Allah'a itaat bu anlamına geliyor. Allah girerini ne emrediyorsa ona başlıyor diye bu neye emmek muhtemelen böyle. Tekrar emmeyi itaat etmek, sen ona gitmektir. Demek ki kişiden oluyor kendi on makama eremezse bile peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve evliyalarla beraber olmak. Dünya hayatında bir onlardan faydalanma, ruhlarından faydalanma, kabirde onlarla beraber olmak, mahşeri olmak, cennet ebedi beraber olmak. Şimdi biliyorsunuz, cumartesiye padrak bağlayan gece, Hristiyanların Yıl başlığı Hristiyanların bir ama Yahudilerin değil. Yahudiler takın başka. Hindilerin değil. Çinliler değil mu temeller. Müslümanın tabi takıyan başka. Cuma bağlayan, pazara bağlayan gece Hristiyan yılbaşısı. Onlara küsersenin doğumu diyorlar böyle. Ama bir peygamberin doğumu. Nasıl dedim karşılanıyor evvele? Bahmediyolla yok mu teyble? İşki, huş, artık kumar, çılgınlık, yani akla gelmeyen şeyler teyble. Sapıkın en aşağısı teyble. En aşağısı birer şey. Yok mu dual babaları, şunları, bunları? Dual baba diye aslında bir insa yok hayatta teyble. Efsane. Bir ya Antalya yöresi yaşamış. İşte şöyle, böyleymiş, mişmiş. ,miş. Ne mezarı var, ne ismi, ne cismi var aslında evvelici. Yani sonradan çıkan bir şey böyle. Konstantin zamanı meydan çıkan böyle biri böyle. Bir efsane. Şuruk hediye veriyormuş, teke veriyormuş, baştan içeri giriyormuş. Kirim tamam tanımadılar. Ne yapıyorlar zavallar? Noel babalı derdini böyle okullarda on kıyafete giyiyorlar kırmızı gelmiş, kızı yüzüymüş, tombulmuş, şunu bu şekilde bana vereceğim. İsm var, isim yok mu? Bir şey böyle. Peki onlara biz tabii karışamayız. Dinemezler. Artık tamamen yola çıkmış böyle? materyali. bir birçok oldum, yola çıkmış böyle. İncileri tahrip olmadı, bozulmuş tamamen. kitaplar değişmiş. Yani tam ve sabır, iş açısında onlara böyle. Ya bundan sonra geliyin inşallah de. Helikü yani Dünya savaşında Hristiyanlar birçok başladık savaşta bunlar. herhalde. İkinci Dünya harbinde 72 insan öldüm 70 milyon insan ölmemiş. 70 milyon insan ölmemiş. İkinci Dünya savaşında bunlar. Üşünüz olan son olacak inşallah bu teremler. Ama bize gerekenleri acı olanler ise İslam ülkesi olan Türkiye'mize bu. Türkiye'mize. İran'da yok bu terem. İran gerçi Şiidir. Yani erisin dışındadır böyle. Bir de biraz sapıktır onlar böyle. Ama onlar da yok böyle efendim. yok. Başka bir yok bu. Türk elimizde böyle kraldan kralcı vitrinlerinden doğal baba deneye şeyler, firmosallardır. Hristiyanlık böyle böyle. böyle. Yılbaşı şunları bunlara böyle. O gece yok piyango, milli piyango şunlar bunlar. Piyango haram, kumar yani. Bunun millisi olur mu böyle? Milliyetsiz bir şey böyle. Sapılı bir tamam, Milli mi? Adım değişti bu bir şey böyle. Kumar mı mi böyle? Yani bir insan o gece yılbaşı diye onu aklından geçerek evine yani biraz bir şey alırsa fakir alırsa onlar benzemiş olur muhtemelen tamam, Kim hangi topluma benzerse onlara ben alacaklarım başarıda. Eminim mi? Ayşama tehteri. Bundan kaçırmak gerekiyor azı cemaatimiz. Bak daha evvel yakında geçti. Peygamberimizin doğum gelişti. Birbiri ayında böyle <gülüyor> Çok sönük, cansız geçti böyle şey. Yani üç gün evvel bilmiyordu böyle. Yani çocuklara sorsan, Peygamberimizin doğum gelişti, bilmiyor şu an bu Ama Hristiyan gibi başlığı gelince bütün böyle Türkiye'mize böyle artı böyle yarış Hristiyanlarla bir Hıristiyanlığa sapma. Yarışsan yani sen kopma. Allah korusun böyle. Hatta bu günahaktan da öte böyle. Haramlı öte böyle bu inançın olduğu için imana zarar verir. İnsana küfür götürebilir. Allah korusun Buna koşulma gerekiyor. Tabii bunu duyurmamız gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Günümüzde elimizden geldiği kadar her imkanla bunu atmaya çalışalım. Yani. Telefonda, mesajlara şundanla, bunlarla böylece. Hatta mesela biri tebrik ederse hemen cevap vermiyor muşak herhalde. Benim yılbaşım Müristan yılbaşı demedim. Tabi. Bunu kabul etmemeye gerekiyor. Ve o gece hiçbir şey yapmama gerekiyor. Tabi. Özel olarak Her gece gibi yapmak, aynı şey yapmak gerekiyor. Ne diyor bazıları? İşte biz efendim işte neviz muhasebesi yapalım yılbaşında. Yani bir yılın ne yaptığını, ne bu da olmaz muhtemelen. Yani bir insan yılbaşı gecelerinde işte ne muhasebesi yapayım derse yılbaşını bir evi meşrulaştırmış oluyor ama. Bunu kabul edilmiş oluyor muhtemelen. Bu kabul edilmiş Bunu kabul etmem gerekiyor. İstanbul'da böyle bir şey oturuyor böylece. Yani 31 Aralık bir ocağı balayan gecede normal bir gecedir. Normal bir gecedir. Hırşanlar aylığı gecedir. Bunun kalmamız gerekiyor. Birden bugün rahmet Mehmet de ölüm güne bugün muhteremde. Mehmet Akif. Mehmet Akif ölüm günü bugün böyle. Kızıra bilgi vereyim. Çok muhteremlere böyle. Neden derseniz babamın komşusu muhterem der. Mehmet Akif. Babamın mahalle komşusu babamın. rahmetli Babası Moğol Tayirmiş babası Moğol Tayir, onu babaannem çok severdi Moğol Tayir'i. Babaannem böyle, her şonda şey öğrenmiş Moğol Tayir deyince bana yani onu sayar dedi babasının Moğol Tayir'ındandır. Mevzü akifte ipek diken işte, bağında oluyormuş teremler, aynı mağarada oturmuş da ayrılmıştı böyle. Babası Moğol Tayir mevzü akif. Babası Molla Tahir. Babası Hac'a gidiyor Molla Tahir. Bekarmış. Böyle daha, daha yokken dünyada Hac'a gidiyor. Hacı gide o zaman Hac'a tabi İpekten Kosova'dan her yerden insan topluyorlar. Hacı gemiyle gidiyor o zamanlar. Gemiyle gidiliyor. Gemide bir de Özbekistanlı bir aile varmış. Özbekistan'a Özbekistan gelen bir aile. Karı koca. Hacı'ya giden. Akdeniz'den, Süşkan'a geçiyorlar. deniz Cidde'ye gidiyor bunlar böylece. Orada Özbekistan'dan gelen erkek ölüyor muhtemelen. Hanım'a kalıyor böyle. Emine Şerif Hanım denen kadın, Özbekistanlı kadın. O yalnız kalıyor. kurusu ölüyor. Sonrası ölünce bunun, tabi İditi vardır, 4-10 e gün penel için. Bu sefer İditi geçince, Noah buna talip oluyor. Kan Tayyip bunu sevmiş, sohbet işte, devamlı veren burada orada burada, haçlı bunlara bunlar böyle. da kabul ediyor. bunların evleniyorlar, nikalanıyorlar daha da. Kısma da bakmıyor. Da. <Gülüyor> Noah Tayyip İstanbul'a İpek'ten geliyor, Kosova'dan. Özbekistan'a geliyor hani kendi buluşuyorlar. şeyolar ölüyor. Onu ediniyorlar. Dönüşte İslam'la gelişiyor bunlar böyle. Amca ona bunu amcama dinle bunu dayanır. Amcam isa bu iyi bilen ona diyeyim ben. Yani bu hikaye değil böyle, kitap değil böyle. Onu dinle bana böyle. İstanbul'a gelişiyor bunlar. Ve dayı da, İslam'la doğdu. Doğdu falan yani böyle. Ha doğdu. Sonra öğrenci genç yaşında babası refah ediyor. Annesine kalıyor. Annesi Özbekistan'da, evine Şerif Hanım annesi, babası ölüyor. Genç öğrenciyken babası ölünce bir evleri yanıyor. Evleri de yanıyor bu sefer, bay yoksuz kalıyorlar, böyle zorlukta bir okuyor. Baytar mekti diyorlar, baytar diyor adam böyle, yani veteriner okulu şeyine o fakülteyi okuyor. 20 seyir memurluk yapıyor Türkiye'de bu şekilde. İstiklal Marşı'nın o yazdığı kendisi. Hatta yarışmaya girmedi. Milliyetin Bakanı özel buna geliyor. Bunu jadir yazması için. Bunu ve İstiklal barışı mecliste okunuyor. da kabul ediliyor. Ayet al böyle ediliyor. Ödül görüyor derler. Onu da kabul etmiyor, böyle. Ödülü kabul etmediği yılda çok yoksulmuş. Abi, Kış mevsimiymiş. Kış meclisi yemiş. Üzerine kalmamış. Yani paltalama parası yok. kuşu üç geçiriyor. Verilen 500 altını kabul etmiyor. Ama sonradan sıkıntı çektim bu dönemler. Yani mülteci damgası resmi makamlarca mühimlendi böylece. devletin bütün gücü, bütün istihbarat şeyleri, polisi şeyleri devamlı din karşılığıyla uğraşma böyle. Mısır olarak bunlara böyle. Bu tabi sami Müslüman olduğu için dinle bağlı olduğu için bunu savmadiği için buna çok baskı yapılınca duramıyor. Mısır'a kaçıyor mütevveller. Mısır'a kaçıyor. Orada hastalanıyor Mısır'da. 36 yılında bu sefer ben diyor Türk öleyim diyor. Vatanlı öleyim mütevveler. Vatanlı öleyim diyorlar. Türkiye geliyor ve çok ama zayıflamış ilk kim bir halde hasta olarak kendisi uzanlı vefat ediyor. Yalnız ömürlemez seviniyor ama. Ne seviniyor? Allah şükür diyor. Yaşım 63. Peygamber yaşındayım diyor. O öleceğim diyor bak, ama. Bakın beni. Tabi. Allah şükür yaşım 63 63 60 yaşında genç halim 60 yaşında Allah'ım edersin bu selamda. Yine sinşallah İlla Fatiha.